Şimdi bir Müslüman Sakal var Şal var var Sarık var Maşallah maşallah Yani olsa olsa Halet bin Velid bu kadar olurdu Dış görüntü yüzde yüz Tarikat da var O da süper iç dünya da tamam Bir de hanımından sorduğun zaman O adam piyasada yok Dışarıdan insanlar bu asrın en büyük zatı zannediyorlar. Kutup, Kutup adam öyle basit biri değil. Çocuğunu dinlediğin zaman o adamı tanıyamıyorsun. Çocuğuna başka çünkü. Hanımına başka, çocuğuna başka, ağabeysine başka, anasına babasına başka, arkadaşlarında rahmet abidesi. Çocuğuna ne var la, diyor. Arkadaşlarına buyurun efendim diyor. Buyurun efendim diyor. Hanımına şşşt diye çağırıyor. Başka bir bayan olduğu zaman hanımefendi bakar mısınız diyor. Bu kadının tek kusuru var. Allah'ın emaneti onun üzerinde. Allah'ın adıyla emanet almış. Öbür kadınla da mahremiyeti de yok. Ama ama o bir hacca gitmeye görsün peygamberin kabri yarıldı bunu oraya aldı beraber çay içtiler zannedersin öyle bir hacı efendi geliyor hacı efendi geliyor ahlak hadis kitaplarına kalmış hurma zemzem var hacı efendi de fors var peygamber e ahlakı yok ama sana hurma verirken Allah size de nasip etsin çok iyiydi bu sene çok muhteşem maç yaptık keşke hiç hacca gitmeseydin de çoluk çocuğuna Resulullah'ın ahlakının aleyhissalatü vesselam örneği olan bir baba olarak, koca olarak, hanım olarak, kız olarak, evlat olarak bilinseydin. Çünkü biz ahlakımızı Resulullah'a benzetmedikçe aleyhissalatü vesselam kuru iddialarla yaşıyoruz demektir.